Eser, evi içini bilir. Kaç kaç odan var konaklarına, kaç, kaç odan varsa her, her odada ne varsa bilirsin. Allah da ikanatın ikanatı yarattığına göre her yerde ne olduğunu, her yerde onun izi vardır, her eseri vardır. Mühim o eserlere vakıf olabilmekte, vasıl olabilmekte. Ama... Hiçbir zaman da onu aramaktan bulmaktan faydı olmayacaksın, arayacaksın. Bulursun bulmazsan, bulursan ne aler, bulamazsan bu bir daha bara olacaktır. Böylece bir dahaki hafta da bunlar inşallah bitecek İslamî tasavvuf baş. On gün biliyorsunuz ya. Başlayacağız, evet, böylece bu, bu bahis anlaşılır, işte anlaşılır şekilde girecek. Çünkü adam çok güzel özetlemiş ama yani bazı hatalar olmakla beraber yine de güzel özetlemiş. Dediğim gibi okumak dediği duymak da olacaktır. Allah cümleyemize hayırça ergesin. Herkese anladığına göre bu işi burada bırakalım.